Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün Sudan topraklarında yer alan Cebel Sahaba'da 1960'larda bulunan 61 insan iskeleti bugüne kadar insanlar arasında yaşanan savaşlara dair en eski kanıt olarak görülüyor. CNN International'dan dünyanın bilinen en eski savaşı olarak adlandırdığı çatışmanın kalıntılarını inceleyen Britanyalı ve Fransız bilim insanları aralarında çocukların da olduğu bu kişilerin Önceden düşünüldüğü gibi tek seferlik bir katliam sonucu ölmediği sonucuna ulaştı. Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre iskeletleri bulunan 61 kişi o dönemde yaşanan iklim değişikliğinin tetiklediği ve birkaç yıl süren şiddet sonucu hayatını kaybetti. İskeletlerdeki yara iyileşme izlerinin bu kişilerin birden fazla çatışma yaşadığına işaret ettiği kaydedildi. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden, Isabella Crevecure, aralarında avcıların ve balıkçıların da bulunduğu topluluktaki herkesin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere ayrım gözetilmeden şiddete maruz kaldığını söyledi. Araştırmacılara göre bu savaş yerel düzeyde ve aynı topluluktan kişiler arasında yaşanmadı. Yazılı belge bulunmadığı için tabii ki çatışmaların asıl nedeninin net olması da araştırmacılar savaşın bölgede iklim değişikliğiyle azalan gıdayı ve diğer kaynakları ele geçirmek için savaşan rakip topluluklar arasında patlak verdiğine inanıyor. Burdur Yeşilova'da yer alan Salda Gölü'ne ününü kazandıran beyaz kumulların rengi sarıya döndü. Göl çevresinde yapılmak istenen Millet Bahçesi projesi nedeniyle son günlerde inşaata hız verilmiş bölgede şantiye alanına dönmüştü. Alandan çekilen fotoğrafları paylaşan Salda Gölü Koruma Derneği devlet müteahhit el ele. Davası sürmekte olan Salda Gölü Millet Bahçesi projesi hızla bitirilmeye çalışılıyor. Salda Gölü halk plajında devletin kepçesi, kamyonu, greyderiyle çalışmalara hız verilmiş durumda dendi. Salda Gölü'nün son durumu yapım çalışmaları süren Millet Bahçesi'ne ve bungalov evleri Anka görüntüledi. Gölün Millet Bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumullarınsa renginin değiştiği, milli park kıyılarındaki kumullarınsa doğal rengini koruduğu görüldü. Salda Gölü Koruma Derneği tarafından yapılan paylaşımda Salda Gölü yok olmasın diyen tüm çevre dostu yaşam savunucularını 2 Haziran 2021 yani yarın saat 14'te yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz dendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yayınladığı finansal istikrar raporunda ilk defa iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal riskler ve çevreci finans konusuna odaklandı. Bloomberg HD'den Erol Oytun Ercan'ın haberine göre raporda iklim değişikliği uluslararası finansal kuruluşlarca finansal sistem için çeşitli riskler barındıran yapısal bir sorun olarak ele alınmakta" diye belirtilirken Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mütabakatı yani AYM ile büyüme stratejisinden de bahsedildi. Raporda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Avrupa Yeşil Mutabakatı yani AYM kapsamında Türkiye'yi etkileyebilecek geçiş risklerinin yönetilmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken bu sürecin düzensiz yönetilmesi halinde ise firmaların kırılganlıklarının artabileceği vurgulandı. Bankacılık sektörü tarafından ihraç edilen çevreci veya sürdürülebilir tahvil miktarı 2016 yılından bu yana artarak toplam 2,7 milyar dolara ulaştığı ifade edilirken Finansmanın büyük kısmının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Sanayileşme Fonu gibi kuruluşlarca sağlandığına dikkat çekildi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda da bankanın para politikası tartışmalarında iklim değişikliğinin göz önüne alınacağını belirtmişti. İklim değişikliğiyle önemli derecede ilgilendiklerini belirten Kuroda, Doğal olarak para politikaları tartışmalarında bu soruna karşı nasıl bir cevap vermeliyiz konusu konuşulan başlıklardan biri olacak diye konuştu. 42 üyesi bulunan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği yani MRÇEP, Marmara Denizi'nde ekosistemi tehdit eden deniz salyası olarak bilinen müsilaj hakkında bir açıklama yaparak kurumları harekete geçmeye davet etti çep tarafından yapılan Marmara Denizi'ndeki Müslüyaş ne bir başlangıç ne de bir son başlıklı açıklamada, son yıllarda ülkemizde yaşanan çevre katliamı ve gösterilen duyarsızlık had safhada dendi. Açıklamada artan nüfusla doğru orantılı olarak insan kaynaklı evsel atık suları tam olarak arıtılmadan denizlere, göllere ve akarsularımıza deşarj ediliyor. Aynı zamanda buz su kaynaklarına yakın alanlarda kurulan endüstri ve sanayi tesisleri, Atık sularını bırakın yeterli arıtmayı, arıtma bile yapmadan atık sularını deşarj ediyor. Doğa ve eş zamanlı olarak tüm canlı yaşam tehdit altında dedi. Marmara Denizi'nde aylardır görülen deniz salyası tehlikesinin giderek büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada, müsilajın küresel ısınmaya bağlı olarak Marmara Denizi'nde su sıcaklığının yükselmesi ve bu bölgede sanayi, endüstri ve evsel atık suların arıtılmadan Marmara Denizi'ne bırakılması sonucu ortaya çıktığı söylendi. Ve Ege ve Marmara Çevre Belediye Birliği olarak en genç denizimiz olan Marmara Denizi başta olmak üzere tüm deniz ve göl çevrelerinde kurulan atık su arıtma tesislerinin bir an önce denetlenip deşarj değerleri yasal sınırlar içerisinde olmayan tesislere gerekli yaptırımların yapılması ve bir an önce harekete geçilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları